Merhaba, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından isteyen herkesin atalık tohumlarını takas edebileceği Tohum Takas Ağı sitesi tohumtakas.org kullanıma açıldı. Herkesin ücretsiz kullanımına açık olan tohum takas ağı sayesinde elinizde bulunan atalık tohumlarınızı takas edip çoğaltabilir ve paylaşabilirsiniz. Ayrıca ekilen coğrafya, iklim şartları, ürünün yetiştirilmesinde kullanılan yöntemler gibi bilgiler de yer alıyor bu sitede. Yaşamın sonsuzluğunu temsil eden tohumların doğru bilgiler ışığında kullanılması açısından oldukça önemli bu bilgiler. Sisteme kayıt olan bireyler yerel tohumları elinde bulunduran ve mübadeleye açan tohum severlerin doldurduğu tohum formlarını görüp istedikleri tohumları talep edebiliyorlar. Bu talebin sistem tarafından onaylanmasını takiben tohumlar karşı ödemeli kargo ile bireye gönderilebiliyor. Yerel tohumları tohumtakas.org sitesinde bulunan ve zaman içerisinde çoğalacak bilgilerle eken bireyler, ektikleri sebze ve meyvelerden aldıkları tohumlar için kendi formlarını dolduracak. Sistem her bir tohumun seceresini rahatlıkla takip edebileceğiniz şekilde tasarlandı. Böylece yıllar geçtikçe sistemde takasa açılmış, her bir tohumun kökünün nereye gittiği gözlemlenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri üzerinden tüm dünyada hafta içi her gün yayın yapan, Democracy Now! programının yapımcısı ve sunucusu Amy Goodman için Kuzey Dakota petrol hattı ile ilgili yaptığı haber nedeniyle gözaltı kararı verildi. Goodman izinsiz geçiş yapma gerekçesiyle suçlanıyor. Goodman geçtiğimiz hafta Kuzey Dakota'da yaşayan Amerikan yerlilerinin kendi habitatlarına yapılması planlanan petrol boru hattına karşı korumak için gerçekleştirdikleri binlerce kişilik protesto gösterisine katılmış yerliler ve diğer aktivistlerle röportajlar yapmıştı. Democracy Now!'da 3 Eylül tarihinde yayınlanan özel haberi CBS, NBC, NPR, CNN, MSNBC ve Huffington Post dahil pek çok ulusal ve uluslararası haber kanalında da yayınlanmıştı. Gözaltı kararını kesinlikle kabul etmediğini ifade eden Amy Goodman, ''Bu basın özgürlüğü ihlalidir ve kabul edilemez. Ben sadece işimi yaptım ve kendi topraklarına petrol şirketlerine karşı savunan Amerikan yerlilerinin isyanını haberleştirdim.'' O gün gerçekleşen eylemde petrol şirketinin güvenlik görevlileri yerlilere karşı biber gazı ve saldırgan köpek de kullandı şeklinde konuştu Amy Goodman. Koç Holding'e bağlı Demir Export AŞ tarafından Bakırtepe'de işletilmeye çalışılan altın madeni 2 Eylül 2016 Cuma günü Danıştay kararıyla mühürlenerek kapatıldı. Böylece aynı maden için verilen iki farklı ÇED olumlu raporu da iptal edilmiş oldu. Bunun önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Bakırtepe Çevre Platformu biliyoruz ki şirket ve bakanlık yeni çed raporlarıyla yaşam alanlarımızı zehirlemek için yine uğraşacaklar. Biz de ilk günkü heyecanımızla toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirleten doğa düşmanlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz açıklaması yaptı. Sivas ile Kangal ilçesi Eğricek köyü sınırları içerisindeki Bakırtepe mevkiinde Koç grubuna bağlı Demir Eksport AŞ tarafından yapılması planlanan Siyanürle Altın işletmeciliği için 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ÇED raporuna olumlu karar verilmişti. Faaliyetin yürütülmesi nedeniyle çevresel zararlar oluşacağı ve Bakırtepe'nin korunması için Yöre Halkı, Türk Tabipler Birliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Pir Sultan Aptal Kültür Derneği tarafından Sivas İdare Mahkemesi'ne açılan davada hazırlanan ÇED raporunun mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilemez olması nedeniyle işlimine iptaline karar verilmişti. Ancak daha sonra Demireksport AŞ Bakanlığın 2009 7 sayılı genelgesine dayanarak halkın katılımlı toplantısını yapmadan, ilk ÇED raporuna kime eklemeler yaparak ve yöre yurttaşlarının endişelerini karşılamadan, İkinci bir ÇED raporu düzenledi. Bakanlık bu raporada olumlu karar verdi. İkinci ÇED raporuna verilen olumlu kararına karşı bu sefer yeniden açılan davada Sivas İdare Mahkemesi ilk ÇED raporundaki eksikliklerin giderildiği ve ÇED raporundaki tedbir ve taahhüt kısıtlamaları yeterli görerek davanın reddine karar verdi. Ardından Danıştay 14. Dairesi tarafından bölgedeki birinci derecede arkeolojik sit olan Molla Deresi Hüyü'nün sit sınırları koordinatları ile proje alanı koordinatlarını karşılaştırarak Çakışma halinde madencilik faaliyetinin yapılamayacağı aksi halde proje alanının çok yakınında olan sit alanının somut olmayan kültürel miras kapsamına alınan Bakırtepe ziyareti yerinin madencilik faaliyetinden etkilenip etkilenmeyeceğini etkilenecekse de ne şekilde korunacağını, zarar görmemeleri için hangi tedbirlerin alınacağını somut ve detaylı bir şekilde ele alıp değerlendirmesi gerektiğini belirterek bu sefer ÇED olumlu kararını iptal etti. Karar gereği maden mühürlendi. Açıklamada Bakırtepe, Siyanür altın çıkarmaya hayır diyen bu kararları başta Artvin Cerratepe olmak üzere doğa düşmanlarına karşı mücadele eden tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Ancak biliyoruz ki şirket ve bakanlık yeni çel raporlarıyla yaşam alanlarımızı zehirlemek için yine uğraşacaklar. Biz de ilk günkü heyecanımızda toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirleten, yaşamımızı, geleceğimizi çalan doğa düşmanlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu daha bir başlangıç, mücadeleye devam denildi açıklamada. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.